Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyenlerimiz ilmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihalet Lalegül TV.com.tr adresinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila A. Fıkıh Üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adres üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Aynı zamanda İlmihal.com.tr ve Lalegül.com.tr adresinden de daha önce yapmış olduğumuz bütün programlarımızı izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür. Elhamdülillah razı olsun. Çok Siz de iyisiniz inşallah. Allah. Allah razı olsun. Kulağım daha ediyorsun. da iyisin inşallah. Alın inşallah hocam. İlk sorumuz hocam. Sabah namazında <gülüyor> kıraat uzun tutuluyor. Bir buçuk iki sayfa okunuyor. Ayakta durmaya dayanamadığımdan kıraat bitene kadar yani rükaya gidilene kadar veya bir müddet kalaya kadar bekliyorum. Ve sonrasında namaza duruyorum. Namazı oturarak kılmak istemiyorum ancak çok uzun müddet ayakta durduğumda rahatsız oluyorum. Yaşım icabı. Bizim camil hocası bunun mekruh olduğunu söyledi. Ne yapmam lazım? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'du Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki namazda cemaatle kılınan namazda iftitaht tekbirine yetişmenin pek büyük sevabı vardır. Hatta iftitaht tekbirine ne zaman itibariyle yetişildiğinde bu kabul edilir konusu ise kitaplarımızca uzunca müzakere edilmiş. İşte İmam Efendi Fatiha'ya başlamadan önce, Sübhaneke duasını okumadan önce veya bazıları ise Rukiye varmadan önce şeklinde ifadeler kullanmıştır. Tabi bunlar, bunların yanı sıra en uygun olanı, en ihtiyatlı olanı vakit kaybetmeden imamın iftidah tekbiriyle beraber kişinin namaza girmesidir. Ancak sualde ifade edildiği üzere kişi beklese, yani kasıtlı olarak beklese, hani abdest alıyor da yetişemedi veyahut işte caminin arka tarafında da gelene kadar bu zaman geçti değil. Belki kasıtlı olarak beklese, çünkü bazı durumlar var ki beklemesi gerekebilir. Örneğin Hı -hı. ön safta olmuştur, arka tarafta tek başına safa durmak uygun değildir. Ön taraftan birini yanına çekecek ama o da bu konulara vakıf mıdır değil midir Hı -hı. böyle bir sıkıntı söz konusudur. Kitaplarımızda der ki Rukiye gidilinceye kadar bekler ki belki biri gelir. Onunla beraber Safa durur. Eğer böyle biri gelmezse bu zaman zarfına göre o zaman işte geri kalan işlemler yani gerekirse tanıdığı biri varsa ve bu işlere de vakıf onu yanına çeker. O şekilde namaza durur. Yani bazı noktalarda beklenmesi vardır. Ancak keyfi bir bekleme, keyfi olarak bahsedildiği gibi işte kıraatın uzun tutulması gibi bir takım etkenlerden kaynaklı olarak bekleme kitaplarımızın ifadesinde mekru olarak kabul edilmişim hatta e, bazı kaynaklarımızda eğer bu bekleme tembellikten kaynaklanmış ise bunun münafıklık alameti olduğu ki Kur'an-ı Kerim'de münafıkların vasfı beyan edilirken ve idza kamü'l salati kamu küsala yani namaza kalktıklarında tembel olarak namaza kalkarlar e, ifadesi de bu alametlerin kendisinde zuhur etmiş olması olarak mekruh görülmüş hatta kitaplarımızda namazın mekruhlarından sayılmıştır. Ancak İbn Abidin Rahimullah bu konuyu ele almış. Eğer bu bekleme yaşlılıktan kaynaklı bir bekleme ise veya sualde soran kardeşimizin veya işte abimizin, amcamızın ifade ettiği üzere yaşından kaynaklı, hastalığından kaynaklı, bir mecburiyetten kaynaklı, kaynaklanmış ise bu durumda herhangi bir kerahatten bahsedilmez. Hı hı. E, kişinin tabii ki oturarak kılmasından ayakta kılmayı tercih etmesi e, ki aslında imkanı yoksa, ayakta kılması kişiye ciddi anlamda rahatsızlık veriyorsa bu kişinin oturmasına müsaade edilebilir. Hı hı. Yeter ki secdesini yapabilsin. Yapıyorsa da onu yapacaktır zaten. Hı hı. Ama buna rağmen yok ben e, durabiliyorum ama kafam orayla meşgul olmasın biraz daha e, rahat durabileceğimiz bir zamana kadar bekleyeyim demesi dediğimiz gibi bir hastalık veya bir yaşla alakalı sıkıntıdan kaynaklanmış ise bunda herhangi bir mahsulün lazım gelmeyeceği biraz önce bahsettiğimiz gibi. E, Kitapta İbn-i Abid'in de i Muhtar'da bunu açık bir şekilde dinlendirmiştir. Evet. Ama keyfi böyle bir uygulamanın yapılmasının ise kerattan hali olmadığı yine kitaplarımıza mezkürdür. Evet, Hocam şimdi ön taraftan, hani arka safta tek başımıza kalmıyor diyoruz ya, önden evet. birisini çekeceğiz. Bunu çekerken safın sonundan birini hemen direkt geriye doğru almamız lazım ya da direkt ee, İmam Efendi arkasından veya sağdan solundan Şöyle birisine. bir şey vardır. Ee, bu konu da aslında kitaplarımızda tartışılan bir konu. Hı -hı. Çünkü bazıları der ki önden birini çekmek günümüzde insanların bu konuya dair vukufiyet yani ilmi anlamda kufiyet olmadığı için o kişinin namazının bozulmasına sebebiyet verebilir. Hı -hı. Yani örneğin siz birini arkaya işaret ediyorsunuz. O kişi ne oldu? Niye bana işaret ediyorsun derse bu durumda namazı bozulacaktır. Böyle bir bilgisizlik söz konusu olduğu için bunun yapılması Yapılmaması en azından günümüz açısından daha uygun olandır. Hmm. Ama biliyorsun tanıyorsun ve kişi bir başkasının gelmeyeceği de belliyse bu durumda öndeki safa da zarar vermemek kaydıyla yani bir boşluk oluşmasın hmm. bu şekilde arkada saf oluşması için birinin çekilmesi ama tabi şöyle bir şey tek başına arkada durmaktansa önde bir safta bir kişinin boş kalmasındaki keraat o bir mecburiyetten kaynaklı olduğu için hmm. ve başka bir alternatif de olmadığı için bu konuda biraz daha müsamaha da davranılabilir Aha. yani sizin çekeceğiniz kişi tanıdınız işte Ahmet Efendi orada o bu işleri biliyor hmm. biz bu konuyu onunla konuştuk ama ötekileri tanımıyorum onu çekmem de işte safın bölünmesine sebebiyet verecek evet. ama buna rağmen yine çekip arkada tek başına durmaktan sonunla beraber durması. Hmm, tamam. Ama dediğimiz gibi bazı kaynaklarımızda ise rukiye kadar bekleyeceği belki biri gelirse onunla beraber saf tutarak namazına devam etmesinden bahsedilir. Hatta bazıları hiç böyle bir şey yapmadan imamın arkasında men namazı durar ki Mecmun Elhur'da vardır bu ifade. Ondan sonrası gelecek olan sağına soluna sağına soluna bir şekilde onlar da safı tamamlar şeklinde ifadeler vardır. Evet. Orada ayak sürüyerek gelme veya hemen bir adım Iki adım. Yani şöyle söyleyelim, bu işte geriye çekilirken veya otta namaza durdunuz, ön safta bir boşluk oluştu. Hı hı. Ön saftaki boşluğu dolduracaksınız namaza durduktan sonra. Evet. Bu kerahati kaldırabilmek adına burada işte bazılarımızla işte ayağımızı sürterek ayağımızı hiç kaldırmayarak hiç adeta sanki bir yok. elektrik akımı var da o akım kesilmesin Kesin. diye Aslında böyle değildir burada gayye ameli kesirin olmaması hmm. yani çok fazla bir amel olmamasıdır Dolayısıyla Ayağın yerden kaldırılması veya kesilmemesi diye bir şey yok iki aya zaten kaldıramayacaktır evet. buradaki kastedilen normal bir seyriyle normal bir yürüyüş ile fazla bir amel yapmadan zanlıgalilimince benim yaptığım bu amel çok değildir diyecek şekilde öndeki safı doldurmasıdır. Hı. Hatta i̇bn Abid'in haşiyesinde der ki önündeki iki safta bir boşluk varsa onu bir rekatta doldurmaz diyor. Hı. Çünkü iki saf yürümek ameli kesirdir. Birinci rekatta bir safı, ikinci rekatta ikinci safı doldurur. Hı. Burada gaye ameli kesir olmamasıdır. O yüzden hani bizim örfümüzü, ayağımızı kaldırmamamız, yani bak ben namazdayım, namazın dışında bir hareket yapmıyorum şeklinde bir yerlere mesaj vermek. Çünkü Amerikası'nın tanımlarından bir tanesi de hariçten bakan kimsenin yani dışarıdan gözleyen bir kimsenin bu insan namazda değildir izlemine gitmesidir. Hmm. Bir insan ayaklarını yere sürterek hareket ediyorsa o kişi bu namazda değildir, görüşüne gitmeyecektir. Öyle bir kültür olmuştur bizde. Evet. Ama asıl bu konudaki tercih edilen görüş de kişinin kendi zanlı galibdir. Yani kendi kanaatidir. Hmm. Bu yaptığım amel çok amel mi, az amel mi? diye bu bağlamda ayaklarını kaldırmasında da bir mahsul lazım gelmeyecektir. E, bu haftaki cuma namazında hocam şöyle bir şey denk geldi. Saftaydık e, işte aramıza birkaç tane çocuk hani şey yapmasınlar diye birbirleriyle bir oynamasınlar etmesinler diye safın aralarına serpiştirdiler. Benim yanımdaki çocuk mesela namaz arasında çıktı gitti. Evet. O anda mesela ben olduğum yer durmam mı lazım yoksa sağa doğru yanaşmam lazım. Biraz safın sonuna doğruydum ben. O safta mesela sağa sol oynamak gerekelim yoksa olduğumuz yer durmamız Şöyle lazım. ki yani eğer siz safın tam sağında veya tam solunda olmanız durumunda evet. ve orada bir inkıta olup da yan tarafa yani çünkü saf sağlı sollu bir şekilde birbirini tamamlayacaktır. Yani nasıl ki bir taraftan sadece bir cenahı tamamlamak diğer tarafı tamamlamamak mekruysa Ön taraftaki boşluğu doldurmamak gibi mekruysa Ön taraftaki boşluğu nasıl ki namaz içinde doldurabiliyorsak Kenara kayma meselesini de aynı şekilde düşünebiliriz hı hı. Yeter ki burada ameli kesir işlemine gitmeyelim hı. Çok fazla aşırı bir amelde bulunmayalım Evet hocam Bir diğer sorumuza da hocam Ben yurt dışında Avrupa'da yaşıyorum Burada yapılan camilerin mihrapları Türkiye'dekinden farklı olarak derin Halbistan'a gittiğimde de bu şekilde olduğunu gördüm. Bizim bulunduğumuz yerde imam Türk değil namaz kılarken mihrabın içine tamamen girip kıldırıyor. Türkiye'den gelen bir hoca efendi namaz kıldırırken mihrabın içine girmeyip önünde durdu ve namazı öyle kıldırdı. Ve bize de mihrabın içine tamamen girip kaybolmanın ehli kitaba benzeme olduğunu söyledi. Bizim imama söylediğimizde pek aldırış etmedi ve aynı şekilde namaz kıldırmaya devam etti. Nasıl hareket etmemiz gerekir? Burada bir mekruhluk varsa bu bize mi olur yoksa namaz kıldıran hocaya mı olur diye sormuşlar. Ee, yine kitaplarımızın namazın mekruhları meselesinde incelenirken namaz kıldıracak olan imamın yüksek bir yerde durması veya da cemaatten bağımsız ayrı bir yerde bulunması veyahut da mihrabın içinde tamamıyla kaybolması. Hmm mekru olduğu ifade edilir. Ki bununla alakalı bazı hadis-i şeriflerde vardır. Tabi Hanefi fukası bu kerahati talil ederken yani delillendirirken veya illetlendirirken işte Efendimizin bir ifadesinde ehli kitaba benzemek. Çünkü Yahudi ve Hristiyanların din adamlarının cemaatten ayrı bir yerde durması, ayrı bir odada durması. Burada da sanki öyle bir izlenim varmış gibi. Hı hı. Ancak İmam-ı yine Hanefi fukasından bu diyor imamın diyor haline cemaatin muttali olmamasına sebebiyet verebilir. Yani tamamıyla iş tarafta kaybolması. Bir de tabi ses iletişiminde hani günümüzde olduğu gibi mikrofonun olmadığını düşünecek olursak hmm. imamın halinden cemaatin muttali olmaması ve namazın bozulmasına etken olabilir şeklinde bir illetlendirme getiriyor. Ancak Mecmun Enhur bu görüşü naklettikten sonra der ki zahir rivaya göre yani Hanefi mezhebinin esas kaynaklarına baktığımız zaman temel kaynaklarına baktığımız zaman burada mutlak bir kerahattan bahsediliyor. Yani imamın haline muttali olunsun veya olunmasın hı hı. bu şekilde tamamıyla mihrapta kaybolmasının mekruh olduğundan bahsedir. Ancak bu konu tabii iştihadi bir konudur. Hanefi mezhebinin konuya bakışı bu şekilde. Evet. Ama diğer üç mezhebe baktığımız zaman, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine baktığımız zaman bunda herhangi bir karaatten olmadığı ifade edilir. Hmm. Çünkü orada ehli kitaba benzeme yönü yoktur. Onların din adamlarının durmuş olduğu özel odalar ile bizim mihraplarımız aynı kabilden değildir şeklinde. Hmm. Bazı yorum farklı vardır. Muhtemel ki zaten sual eden yurt dışında yaşıyor diyor. E, Hoca Efendi'nin de Türk olmadığı yani muhtemel bir Arap'tır. Evet. E, farklı bir mezhebe yani maliki olabilir, olabilir. şafi olabilir. Evet. Onlar da bu konuda da herhangi bir kerahat olmadığı için o kendine göre o şekilde yapabiliyor. O Türkiye'den gelen Hoca Efendi'nin bunun mekru olarak demesi ise doğru kendi ilmahal kaynaklarımıza baktığımız zaman bunda bir kerahatten bahsedilmiştir. Ama Hanefi mezhebinde farklı şekilde talilenenler de var. Biraz önce naklettiğimiz gibi İmam-ı Tahavir Rahimullah gibilerim. O yüzden imkan varsa tabii böyle yapılmasın. Yani kişi müferiden kıldırıyorsa veya nazınız geçiyorsa İmam Efendi'ye çok fazla kaybolmasın. Biraz daha hmm. e, ayakları caminin içinde. Yani safta olacak şekilde durması söylensin. Ama yok yani illa o şekilde kılınıyor. Çünkü bazı yerlerde adet ve örf öyle olmuştur. Özellikle e, bahsedildiği gibi yurt dışına çıkıldığı zaman e, oradaki mihraplarda e, mikrofon düzeni ona göre yapılmıştır. Hmm. İmam Efendi'nin oraya tam girmesi ile alakalıdır. Burada da yani iştihadi bir mesele olması hasebiyle çok fazla üzerine durulacak bir konu değil. Evet. Eğer elimizde olan bir imkan varsa biz tabii ki Hanefi mezhebine göre hareket edeceğiz ama karşı taraftaki kendi mezhebi doğrultusunda bunda bir kerat görmüyorsa ve aksini de uygulamıyorsa onun arkasında namaz kılmamak veyahut işte bu konuyu haddinden fazla bir gündem haline getirmek de uygun bir şey değil. Dediğimiz gibi bir kerahat vardır ama bu sizden kaynaklı değildir. E, ve mezhebimizin görüşüdür ki o da kendi mezhebine göre mekruh olmaksızın namazını kıldırmıştır. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da hocam. İş icabı Afrika bölgesine bir yere gitmiştim. İş yaptığım ortam ki Oralı beni hava çıkardı. O bölgede avcılık yapılıyor. Biz avlanamasak da bizimle beraber, beraber gelen köylerden biri bir yabani sığır dedikleri e, hayvanı vurdu. Ben de bu hayvandan yemek istemedim. Çünkü... Bildiğim kadarıyla sırlar av hayvanı değil. Oradakiler bunun kesilmesinin mümkün olmadığını, bu sebeple tüfekle avladıklarını söylediler. Bu konuda bilgi verebilir misiniz demişler? Öncelikle şunu ifade edelim. İslam fıkhına göre bir hayvanın etinin helal olabilmesi için, tabii eti helal olan hayvanlardan bahsedelim. <gülüyor> evet canlı canlıyken bu hayvanın eti helaldir. Şer'i şerife göre yenilebilir ama bunun insanın yiyebilmesinde de helal olabilmesi için teskiye şartı aranır. Eti helal olan hayvan artı teskiye olacak. Teskiye İslami usullere göre bu hayvanın boğazlanmış olmasıdır. Tabi bu teskiye iki şekilde ifade edilir. İhtiyari teskiye, cebri teskiye. İhtiyari yani kişinin kendi iradesiyle Dilediği gibi yapabileceği bir teskiye olabilir. Cebri ise hayvan tabiatı itibarla vahşidir. Yanına yaklaştırmıyor veya kaçıyor. Böyle bir hayvanda uygulanacak olan da cebri tezkiyedir. Yani avdır. Bu sebepten dolayı kardeşimizin aslında şu ifadesi doğru. Bir hayvan av hayvanı değil ise yani bu şu demektir av hayvanı değilse, yanına gelip de bunu boğazlama imkanımız varsa bu hayvan uzaktan av aletleriyle vurularak öldürülmesi bu hayvanı mundan eder. Evet. Ama burada e, hani isminin sığır olmasından kaynaklı olarak bu hayvanın av hayvanı olmaması değerlendirilmez. Hmm. Yani nasıl bakılacak burada? Kitaplarımızda der ki, şimdi örneğin bir geyik veya bir ceylan normalde av hayvanıdır. Ama kişiye karşı bir ünsiyeti vardır. Yani onu yanınızda beslemişsinizdir, sizden kaçmıyor. Adeta koyunlarınız gibi yanına istediğiniz zaman gidebiliyorsunuz. Böyle bir hayvan her ne kadar av hayvanı olsa da, her ne kadar kurban bayramında kurban edilemese de ama bunun teskiyesi ihtiyari olmalıdır, cebri olmaz. Yani bu hayvan av hayvanıdır deyip de okla veya tüfekle bunu öldürseniz bu hayvan bundar olur. Evet. Çünkü kesebilme imkanınız vardır. Bunun tam aksi bir hayvan sığırdır. Ee, işte ama normalde vahşidir. Tabiatı itibariyle bahsedildiği Hı. gibi. veya da insanlarda ünsiyeti olmadığından dolayı kaçan bir hayvandır. Ona yaklaşma imkanımız yoktur. Yani ihtiyari olarak tezkiyeyi uygulayabilecek mahal yoktur. Evet. Bu hayvan her ne kadar yaratılış olarak av hayvanı konumunda değerlendirilmese de, yani kurban olabilen bir hayvan olsa Hı. da ama tezkiye noktasında cebri tezkiye buna müsaade edilmiştir. Evet. Ama burada şuna dikkat etmek gerekir. Diyelim ki bir av hayvanı yani cebri tezkiye yapabileceğimiz tarikte olan bir hayvan. Böyle bir hayvanı vurduk uzaktan. Tabi bunun belli şartları vardır. İşte atışınızı besmeleyle yapmanız gerekir. Bu aletinizin uygun bir alet. Yani işte bu günümüzde işte tüfeklerle avcılık yapılıyor. Tabi tüfekle yapılan avcılık meşrudur değildir. Bunduka dedikleri o saçma işte ağırlığıyla mı öldürüyor, darbeyle mi öldürüyor, yakıcılığıyla mı öldürüyor yoksa certle mi öldürüyor bu konu Fuka'nın tartıştığı konulardan hmm. bir tanesidir. Ona şu anda girmeyeceğim ama bu konuda cavaz verenler ağırlıkta. Ee, ama bunun bir uygun olması lazım. Yani e, ufak bir hayvana e, biliyorsunuz onların e, gramajları vardır evet. bir de büyüklükleri vardır. Hı hı. Büyük bir saçmanın atılması değil de ona uygun bir saçmayla vurulması. Yani cerh ile e, kanının akıtılmasıyla darbıyla değil de yani vurmasıyla değil de onu yaralamasıyla evet. o hayvanı öldürmesi gerekir. Hatta kitaplarımızda der bir insan okunu çekse av hayvanına salso oku okun sivri tarafı değil de sapı hayvana vurup öldürürse bu hayvan mundar olur. Allah Allah. Niye? Çünkü ceh ile ölmemiştir yaralamayla ölmemiştir dar bile ölmüştür <gülüyor> şeklinde bir ifade. Ve hatta hatta av hayvanını işte havada kuştu vurdunuz çatıya düştü çatıdan yuvarlandı yuvarlandı yere düştü gittiniz yanında ki ölmüş. Eğer sizin vurmanızdan kaynaklı ölmüşse bu e, tamam. cebridir, Bunda bir şey yok. Ama muhtemeldir ki yere yuvarlandıktan sonra yere düşmesinden dolayı ölmüştür. Yani hayvanın iktidadaki düşmesinden bahsetmiyorum. Çatıdan bir dairetten evet. yere düşmesinden bahsediyorum. Bu da bizim kavayet kitaplarımızda. Zeştemal Muharrum vel Mubih kuralı vardır. Yani bir yönüyle helallilik, diğer yönüyle haramlık karşılaştığı zaman haramlığın tercih edilmesini örnek olarak bu misal getirilir. Böyle bir hayvanın da yenmeyeceğinden bahsedilir. Dolayısıyla yani avın da kendine ait belli kuralları vardır İslam fıkhına göre. Hatta avcı olarak kullanmış olduğunuz köpeğiniz vardır onun avlayacağı hayvanın helal olabilmesi için de İslam fıkhına göre bu kelbin muallem diye tabir ettiğimiz avcı köpek olabilmesi ki bunun belli şartları var. Yani çağırdığınız zaman avı bırakıp size icabet etmesi gerekir. İşte avladığı hayvandan yememesi gerekir siz ona vermedikçe. Aksi takdirde bu hayvan talimi kabul etmiş bir hayvan değildir. Böyle bir hayvanın avlayacağı hayvan da yine bundan olur. Evet. Eğer bu avcı kuş ise Atmaca gibi bizim Karadeniz bölgesinde bu yapılabiliyor. Onun işte eğitimi çağırdığın zaman geri gelecek. Ama yakaladığından yememe noktasında eğitimi kabul etmediği için bu konuda af kapsamında değerlendiriliyor. Yani yese dahi yakaladığından siz ona vermesenize yine avcı konumunda değerlendirilebiliyor. Hmm. Bunun belli şartları var ve bunları anlatmaktaki kastı buydu. Şimdi diyelim ki siz uzaktan av hayvanını gördünüz, yanına yaklaşamıyorsunuz. Yani ihtiyari tezkiye yapamıyorsunuz. Uzaktan onu av aletiyle vurdunuz. Bu durumda vakit kaybetmeden yanına gitmeniz gerekir. Niçin? Çünkü eğer sizin o hayvana ulaşabileceğiniz bir zaman dilimi geçmişse bu zaman zarfında hayvan hala daha canlıysa ve siz buna rağmen bu zamanı değerlendirmeyip o hayvanın kendi kendine ölmesini beklerseniz bu hayvan yine munda bulur. Yani ne yapacaksınız? Vakit kaybetmeden hayvanın yanına gideceksiniz. Eğer hayvan ölmüşse problem değil. Teskiye olmuştur çünkü cebri teskiye. Ama yanına vardığınız hayvan daha hala ölmedi can çekişiyor. Bu durumda bıçağınızı çıkartıp ihtiyari teskiye dediğimiz boğazını kesmeniz gerekecektir. Besmele ile. Niye? Çünkü cebri olayı bitmiştir. Artık hayvanın yanına ulaşabiliyorsunuz. İşte bu şartlara haiz olan kişilerin tabii ki avcılık yapması meşrudur. Ama bu şartları bilmeyen bir kimsenin bu gibi avlanmaları yani kendince helal bir hayvan yediğini zanneder. Ama avlanma metodu İslami olmaması durumunda o helal hayvanı mundara çevirecektir. Hı -hı. Bunu dikkat etmekte ciddi anlamda fayda var. Sualimize gelecek olursak kardeşimizi şüpheye düşündüren işte bu hayvanın sığır ismiyle anılması. Sığır ismiyle anılması bunda ihtiyari tezkeği gerekli kılar mı? Dediğimiz gibi yani bu her ne kadar... Evcil bir hayvan gibi olsa da ama şu anda kendisi vahşileşmiştir. Hı hı. Yanına yaklaşma imkanı tanınmıyorsa o zaman cebri tezkiye dediğimiz e, av metotları ile avlanabilir. Yeter ki avladıktan sonra yanına ulaşacak kadar bir zaman geçmeden gidelim. Ölmemişse İslam usullere göre onu ihtiyarı tezkiye ile keselim. Şuna da cevap verelim mi hocam? Günümüzde hep şunu söylüyorlar. Özellikle av yapan insanlara karşı farklı bir görüş var. Yani siz normale gidip bu etleri bulabiliyorsunuz. Kasaptan et alıp yiyebiliyorsunuz. Niye durduk yere zevk için gidip bir hayvanı vurup öldürüp işte bunu yiyorsunuz şeklinde bu evet. doğru değil gibi bir şeyler söylüyorlar. Bu anlamda tabi Tabii ne şunu söylediniz? ifade etmek gerekir. Yeryüzünde evet. ne varsa bunlar hep insanlığa hizmet için yaratılmış. Hı. Ki Kur'an ayet-i ait evet. ayet-i kerimesi. Tabii bu ıı, israf etme anlamında değil, ihtiyari olarak, keyfi olarak canı heder etme anlamında da değildir. Ki bununla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok hadis-i şerifi de vardır. Yani sıf atıcılığını geliştirme gayesiyle canlı hedefler atana Efendimizin bir takım tehditleri vardır. Hmm. Hazreti Ömer radıyallahu anhun bir takım uygulamaları vardır. Ama yok yani israf etmeyeceksin ve o hayvanın etini de yiyeceksin. Bu şekilde e, onu e, avlayacak olursan, ya işte bu diyelim ki örneğin tavşan e, evet. havu ya işte git koyun eti ye, niye tavşan yiyorsun denmez. Hı hı. E çünkü koyun da bir candır, o da bir candır netice itibariyle. Veyahut da işte niye balık yiyorsun, işte kesilmiş hayvanlar var, niye balığı telef ediyorsun denmez. Yeter ki burada uygulamada israfa gidilmesin. Keyfi bir uygulama olarak yapılmasın. Hmm. Yani gerçekten o hayvan etinden yenilmiş olsun. Tabii şuna da dikkat etmek gerekir. Özellikle günümüzde bu av yasağının olduğu dönemler vardır ki hmm. üremeyle alakalı yani topluma tahallük eden bir durumdur. Bunlara da dikkat etmekte fayda vardır. Yani evet bu hayvanın Varlığı insana belki hizmettir. Ama o hayvanın neslini tüketecek şekilde bir avlanmaya da elbette gitmemek lazım. Hı hı. Veyahut da işte avlayıp da sadece ben avcılığımı geliştiriyorum. Onun etini de yiyecek değilim şeklinde olmamalıdır. Gerçekten yenilecekse, gerçekten ondan istifade edilecekse olabilir. Ama hı. bunun haricinde keyfi bir uygulama olursa bunun mekru olduğu Yine kitaplarımızda hatta Ömer Nasuh Efendi Hukuk İslamiyesi'nde bu konuyu ele alıyor. Orada keyfi bir avcılığın <gülüyor> dahi mekru olacağından bahsetmektedir. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda hocam. Ev veya araba almak üzere bazı organize yapan firmalar var. Bu konudaki sohbetinize dinlemiştik. Caiz olmadığını söylemiştiniz. Ancak bu firmalardan bazıları sizinle görüştüklerini ve fetva verildiğini söylüyorlar. Bu doğru mudur? Doğruysa bu firmalardan ev veya araba almamıza fetva var mıdır? Aslında bu konuyu biz e, sual eden kardeşimizin de ifade ettiği üzere detaylı bir şekilde bir programda işlemiştik. Evet. E, yani işte şu evin bu evim şeklinde bir takım firmalar çıkıyor. E, kadınların günü e, şeklinde yapılan o uygulamayı referans alarak yani belki söylem direktmen öyle olmasa da o tarzda kura usullü işte bir takım emtia alımları yapılıyor. Ee, tekrar edecek değilim. Yani oradaki anlattıklarımızı bunun e, fetva vermememiz, fetva verenlerin bakışlarının neler olduğu o bakışların kanaatimizce fıkhı olarak problemlerin neler olduğunu orada tek tek kalem kalem beyan etmiştik. Ancak e, sualde deniyor ki e, bazı firmaların görüştüklerinden bahsediliyor. Şu bir gerçek ki Bulunmuş olduğumuz konum itibariyle yani camiada fetva ile iştigal etmemiz ki İsmaila'nın bu alanda ciddi bir hizmeti var. İnkar olunamaz. Bu sebepten dolayı elbette birçok yönetici, birçok firma sahibi bize gelmektedirler. Bunların bir kısmı gerçekten Allah rızası için yaptıkları işlerin helal olmasını talep etmeleri asabiyle bizlerden reçete talep ediyorlar. Bazıları da tüccardır. Gaye asıl ticarettir. Ancak fetva noktasında bir sıkıntı olduğundan dolayı bunu bir aşın veya da nasıl aşmamız gerekiyor? Bununla alakalı görüşmeler olabiliyor. Bu istismara da sebebiyet veriyor. Bu da göz ardı edilmemeli. Yani mücerred birilerinin gelmesi daha sordun onu reklam yapmaları. Biz işte fetva kuruluyla görüştük. İşte biz İsmaila ile görüştük. Eee görüştüğünde ne oldu? Ne değişti? Bunu hatta bazı programlarımızda dillendirmiştik. Ee, yine bir kurum, isim vermeyeceğim ee, bir uygulaması vardı. Ee, katılım bankalarıyla alakalı bir uygulamaydı. Ee, biz o uygulama, yani bireysel bir uygulama, genel bir uygulamadan bahsetmiyorum. Onunla alakalı bir çalışma yapmıştık. Yani çalışma yapmıştık diyorum, şunu ifade edeyim. deri ee, gelip de bir sistemi söyleyip, o sistem eğer kanaatimizce caiz olmadığı algısı olunca, Sadece caiz değildir dipti, dip de onu göndermek istemiyoruz. Bir alternatif üretmeye çalışıyoruz. Evet. Yani İslam fıkı ticaretin önünü kapatan bir fıkı anlayışına sahip değildir. Hı hı. Eğer burada biz buna bir alternatif bulamıyorsak, bu İslam fıkhının aziyeti değil, elbette ehli ilmin aziyetidir. Bunun için yani sadece caiz değildir demek değil, bazı alternatifler bulabilmek için de ciddi anlamda bir mesai harcamaktayız, arkadaşlarımızla beraber, hocalarımızla beraber. İşte böyle bir kurumda geldiğinde biz ona bir reçete hazırlamıştık. Mevcut sistemdeki problemleri söyleyip o problemleri kendimizce belli çerçevelerde e, sınırlandırarak aynı onlara hitap edecek ama tabi bazı değişiklikler olmakla beraber bir reçete hazırladık ve göndermiştik. Sonradan da duyuyorduk işte falan e, şubede bu işlem caizdir. Niçin falan şubede bu işlem caizdir? Çünkü fetva orada duruyor kağıt olarak. Yani sanki adeta reçete yazıldı o reçete oraya gitti yani o fetva kağıdı oraya ulaştı o dükkanın o iş artık helal oldu. Evet. Ee, bu aslında çok yanlış bir uygulama tıpkı ne gibi doktora gidiyorsunuz doktor hasta olduğunuzu söylüyor size bir reçete yazıyor reçeteyi alıp cebinize koyduğunuz zaman tedavi olmuş olmazsınız o reçeteyi uygulamanız gerekir. Evet. Burada da aynı şekilde bazı kardeşlerimizin mücerred bizle görüşmeleri, onlarla hasbiyal olmamız onların sistemini meşrulaştırmaz ta ki onu uygulayıp uygulamaması hmm. ile alakalı. Evet bu konuda yani meselemize dönecek olursak birçok kurum bizle geliyor görüşüyor ancak bu kurumlarla alakalı yaptığımız toplantılarda bizim bir sözleşmemiz oldu. Yani kendi sözleşmeleri üzerinde e, İslam fıkhına uygun bir e, sözleşme haline getirdiğimiz bir çalışmamız oldu. Ve dedik ki bu eğer e, yapacağınız uygulamayı bu sözleşme üzerinden, yani bizim camianın, İsmailanın verdiği bu sözleşme üzerinden yaparsanız biz buna fetva veririz. Biz bu işleme kefil oluruz dedik ve bunun uyguladıklarından bahsediyorlar. Uyguladıklarından. Ama tabii şunu da söyleyelim. Ancak. E, Biliyorsunuz bir gim desteği bir kurum vardır. Helal evet. sertifikalandırma yapan bir kurumdur. Ee, ki benim de e, içinde olduğum bir kurumdur. Onlar sertifikalandırma yaparken e, sadece o kuruma yani bir gıda firması gelip de işte bakın bizi denetleyin. İşte denetledik tamam siz helalsiniz, tayyipsiniz deyip sertifikayı verip bırakmıyorlar. Ara denetlemeler vardır, ansızın e, baskınlar vardır ki hala da onlar da bu sıkıntı var mı yok mu bunu ölçerler. Ama bizim fetva kurulunun böyle bir sistemi yoktur. Yani birileri gelir sizden bir fetva ister veya işte bir çalışma ister. Siz onlara bir çalışma sunarsınız. Hmm. Ama bu kadar ve o çalışmayı tatbik edip etmeme noktasında bunu soruşturacak bir mekanizmamız yok. Bu konuda tamamıyla bireyin kendi inisiyatifidir. O yüzden bize sual eden vatandaşa deriz ki işte A kurumu veya B kurumu neyse onlar isimlerini veriyor. Biz onlara bir sözleşme verdik. Bu sözleşmeyi tatbik edip etmemeleri, bu sözleşmeye sizi imza attırıp attırmamaların takibi size aittir. Hmm. Bunu siz yapacaksınız. Biz kuruma külliyen kefil değiliz. Bu bağlamda evet e, bizde gelen görüşen kurumlar vardır ve bu kurumları bizim sözleşmelerimizde vardır. Ve burada İsmaila olarak ismini sormamız gerekir. Yani sizin Mücerret benim ismim yeterli değil. Yani sizin işte İsmail Han'ın tatbik ettiği, verdiği sözleşmeniz var mıdır? E, bu doğrultuda biz bu konuda imzalayalım ve o şekilde bir akit yapalım. E, bizim buldu, bulduğumuz sistem veya bulduğumuz demeyelim de üzerinde çalıştığımız sistem e, şirketi mülk dediğimiz, e, mülk ortaklığı üzerinde yapılan bir sistemdir. Hı hı. İsterseniz aslında kısaca buna da temas etmek isterim. Çünkü o konuyla e, mütela olan vatandaşın neye imza attığını bilmesi gerekir. Aynen. Diğerlerinden farkının ne olduğunu bilmektedir gerekir ki sadece mücerret ifadelerinin buluşması onu haramlıktan helalliye ve helallikten haramlığa çevirmeyecektir. Evet. Yani tatbikatı da bir nevze haberdar olması gerekir. Örneklendirelim. Diyelim ki biz 10 kişiyiz. 1'er lira para toplayacağız. 10 liraya işte bir emtia alacağız. kura çekilecek. O emTiya işte birimize teslim edilecek. Ve bu işlemi yapan bir organizatör var. Organizatör bizleri bir araya topladığından dolayı organize ücretine müstahak oluyor. Onun alacağı ücret. Artı bizi organize ediyor. İşte 1'er lira para topluyor. Örneğin 10 kişiyiz. 10 lira paramız var. 10 lira parayla şu bardağı aldı. Veya bir emtia aldı. Kura size çekti. Tabi bu öncesinde de yapılabiliyor. Bu şu demektir. Sizin bu bardakta onda bir hisseniz var demektir. Hmm. Çünkü neticede bir lira verenlerden bir tanesi de sizsiniz. Bir lira hisseniz vardır. Diğer ortakların ise her birerlerinin birer hisse olmak suretiyle onda dokuzu ise diğer iştirakçılarındır. Kurum yani bu organizeye yapan kurum diğer iştirakçıların vekaletiyle Piyasadan 10 liraya almış oldukları şu emtia'yı size onların vekaletiyle tevliğe yoluyla satar. Evet. Ne demek tevliğe? Hiçbir kar etmeden, zararı da satış olmadan kaçı alındıysa aynı fiyata size yansıtır. Misalimizde 10 liraya alındı. Hı hı. Ee, tabii bu üzerine de mesela siz katkıda bulunabilirsiniz. Bu sefer hisse bazında 10 lira olacaktır. 10 liraya alındı. onda bir zaten sizin hisseniz. 10'da 9 hisseyde size 9 lira vadeli satar. Ayda 1 lira 1 lira ödemek suretiyle size 9 liraya burası e, sizin haricinizdeki hisseyi satmış olur. Dolayısıyla siz Kur'an'ın çıkıp evinizi aldığınız zaman o evi sahiplenmiş, satın almış olursunuz. Evet. Onda biri zaten sizin de onda 9'unu ise vadeli almış olursunuz. Hı -hı. Bu saatten sonra ödeyeceğiniz para artık yardım parası değil, iştirak parası değil, borcunuzdur. Borç. Kime borcunuzdur? Diğer iştirakçılara Hı -hı. olan borcunuzdur, kuruma da değil. Bu şekilde bir sisteme girdiniz. Ee, Tabi bunun diğerlerinden farkı e, bu saatten sonra sizin eviniz veya sizin arabanız olduğu için kiraydı, şuydu, buydu gibi bir takım ifadelerle sizden artı bir ücret alma hakkımız yoktur. Diğerlerinden e, en büyük farkı. Evet. Yani kira yardımı denilen ifade burada söz konusu olmamalıdır. Hı hı. Çünkü kendi mülkünüzdür. Daha sonradan ikinci ay tekrardan para toplanılacak birer lira. Siz de bir lira vereceksiniz ama sizin vereceğiniz bir lira onların vereceği bir lira gibi değildir. Siz borcunuzu ödüyorsunuz. Borcunuzu Evet. Yani o bir liranın dokuza bölünmüş halde her birerlerin hissesi doğrultusunda siz borcunuzu şey ortaya koydunuz. Hmm. Ötekiler de birerlere koydu ve yine ben hani o kurum diyelim vekaletiyle bir daire daha aldı 10 liraya. Kuruası çıkan kişiye ona hissesini sattı. Evet. Onun zaten orada dokuzda bir hissesi vardı. Dokuzda sekiz hisseyi de o diğerlerinden vadeli bir şekilde almış oluyor. O da artık bu saatten sonra borçlu oluyor. Böylece sistemi bitiriyoruz. Yani tamamımızı evet. bitiriyoruz. Peki bunun farikası nedir diğerlerinden? Birinci farika sistemden ayrılma. Yani o dokuz iştirakçı, daha kendisine ev çıkmamış olan iştirakçı ayrılmak istediği zaman... Bunun katılım payı olarak yani bu organizatöre verilen bir ücret var ya. Bu ücret neticede 10 aylıksa 10 aylık bir ücrettir. Evet. İşte 5 yıllıksa 5 yıllık yapılan bir hizmete mukabil ücrettir. Bu insan ne kadar kalmışsa o kadarlık hizmet karşılığını kesilir. Geri kalan iade edilmesini söylüyoruz. Çıkarmak isteyen kimseye hizmet yani hizmet bedelinin belli bir kısmını geri iade edilmesi. Hmm. Tabi burada devletin kestiği bazı vergiler vardır. Onlar hariç. Ee, aynı şekilde bu kurumun yaptığı bir takım masraflar var. Onlar hariç. Ne kadar bir zaman kaldıysanız o kadar zamanlık hizmetin bedeli daha hariç. Geriye kalan bedeli size ne yapacak? Geri iade edecek. Hmm. Ee, i̇kinci bir fark da Çıktınız, oysa siz oraya işte 1 lira, 2 lira, 3 lira ödemiştiniz şimdiye kadar. O paranızı ne zaman geri alacaksınız? Diğer kurumlar o parayı işte şu kadar gün içinde veya şu kadar ay içinde geri verecek diyorlar. Oysa o para aslında bir para yok ortada. Mülk vardı, mülkü sattınız ve siz alacaklısınız ama vadeli sattınız. Dolayısıyla bu geri dönüşüm ne zaman olacaksa siz paranızı o zaman alacaksınız. Yani e, bu adam hani o ilk evi çıkan kimse e, onda dokuz hisseyi satın almıştı ya evet. e, ve her ay işte bir lira bir lira ödeyerek o dokuz lira borcunu ödeyecek. O bir liradan sizin hissenize ne düşüyorsa o kadarını her ay alabileceksiniz. Toplu bir para alma şansınız yok çünkü siz bir mülk sattınız evet. vadeli bir alacaksınız alacaklı bir konumda olacaksınız bu alacağınızı erken talep etme hakkınıza sahip evet. değilsiniz. İşte bunları bilinçli bir şekilde, bunları bilerek böyle bir sisteme girmeniz gerekir. Dediğimiz gibi mülk şirketi şeklinde yapılan bir işlem. Evet bu konuda sözleşme verdiğimiz kurum vardır. Bilmiyorum tabii isim vermekte belki reklam olabilir, sıkıntı evet. olabilir. O konuda maluma şeyimiz yok ama bizim fetvayı arayan arkadaşlara yani arayan kişilere gerekirse isim de verilebiliyor. Hı -hı. Ama isim verilmesi dediğimiz gibi kefil oluyoruz anlamında değil. Evet. Ee, tatbik edip etmemenin takibi tamamıyla vatandaşa aittir. Siz yine sağlam kaza Sa bağlı. Yani siz ababı. bu evet. tüzeye göre mi yapıyorsunuz? Çünkü bu kurumun e, diğer normal piyasada bilindiği üzere yapılan sözleşme yolları da var. Hmm. Yani diğer sistemlerinde devam ettiriyorlar. Ama bu şekilde olanları özel bir havuzda toplayarak onları bu şekilde yani İsmail Han'ın onlara söylemiş olduğu şekliyle e, bir işlemde bulunabiliyorlar. Bunu yapanların olduğunu biliyoruz, bize gelen haberler. İşte hı hı. hatta bazı arkadaşlarımızın bireysel olarak, müşteri olarak gidip de böyle bir sistemle muhatap olduğunu da görmekteyiz. Ama dediğimiz gibi yani her bizle görüşen olarak değil de Sözleşmenize bakalım. Bu sözleşme camianın size verdiği bir sözleşme midir? Bir evet. de mülk şirketi isimlere de aldanmamamız gerekir. Çünkü şimdi farklı farklı tabirlerle bu tarzda bazı çalışmalar çıkartıldı. İşte ortaklaşma ama her ay eksikleşen bir ortaklaşma hmm. şeklinde bazı ifadeler kullanılıyor. Bunları da tabii biz bu sistemleri de inceledik. Yani piyasada böyle bir yeni bir sistem çıktığı zaman biz vatandaşın anlatımından daha fazla kendimiz bizatihi sözleşmeyi masaya yatırarak Arkadaşlarımız, hoca arkadaşlarımızda otururuz. Belki bu haftalarımızı alır, belki aylarımızı alabilir. Bu konuda ciddi bir çalışma yaparak onun hakkında sonuca gitmeye çalışırız. Evet. Dolayısıyla bu konuda da söylememiz gereken bu. Evet bizde birçokları görüşür ama her görüşen bunu tatbik ediyor değildir. Bunu bilmemiz gerekir. mücerret görüşmeklilik işi halletmez. Onlara verilen bir reçete, bir proje vardır. Ancak bu projenin uygulanıp uygulanmamasını takip edecek olan vatandaştır. Burada o yüzden gittiğiniz zaman sözleşme İsmail Han'ın size vermiş olduğu sözleşme nedir? Bizi o konuda aydınlatır mısınız? demelerini şiddetle tavsiye etmek istiyorum Bu diye. sözleşmeyi İsmail fetva almak gibi imkanları söz konusu değil değil mi hocam? Yok, Böyle bir şey yok. Yani öyle bir sözleşme çünkü neticede onlar akit yapıyorlar. Aha. Biz sadece bir müsvedde yani sözleşmede fıken caiz olabilmesi için olması gereken maddeleri ilave ettik. Hı -hı. Biraz önce bahsettiğimiz iki üç tane madde ise yani insanların ayırt edebileceği, Aha. diğerleri farkını ortaya koyabileceği maddelerdir. O yüzden onların izahına ihtiyaç duydum. Evet hocam. Bu soruyla programımızdan sona gelk hocam. O zaman şöyle yapalım. Yani evet. o ki programı bitirdik. Eee ben bir konuda izleyicilerimizle bir meseleyi <gülüyor> paylaşmak istiyorum Tabii hocam ee, paylaşacağım bu mesele ile alakalı e, bazı sorular gelmişti. Daha sonradan bazı iş adamlarıyla yaptığımız görüşmelerde de bunun sağlamasını yaptık. Yani vaki olup olmadığını. Malumunuz Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Men ra'a minkunkeran falyughayir bi yedi. biriniz bir münkeri, bir yanlışı, bir çirkini, doğru olmayan bir şeyi gördüğü zaman eliyle onu düzelsin. Fe in lam yastati eğer onu eliyle düzeltme imkanı yoksa diliyle ona da imkanı yoksa kalbiyle düzelsin. Bu şu demektir bir Müslüman yanında yapılmış olan yanlışlığa asla duyarsız olmamalıdır. Evet. Ve herkes kendi vus ona göre kendi konumuna göre Mevla Teala Hazretlerinin ona vermiş olduğu nimete göre burada duyarlılığını ortaya koyması gerekir. Sizin e, insanlara nüfusunuz, benim insanlara nüfuzum veya bir başkasının insanlara nüfusu. Herkes kendi vusunca böyle bir yanlış varsa bu yanlışın düzeltilmesi için yani tabiri caizse yamamızı kendimiz dikmemiz lazım. Bunun için söylüyorum e, borç hukukunda şöyle bir sistemden bahsediliyor. E, günümüz e, hukuk sisteminde. Bir insan birine borç para verse yani örneğin ben size borç versem ancak bu borcu kurumsal bir firma olmam hasebiyle resmi olarak banka hesabından göndersem. Evet. Veyahut da kurumsal firma dilimde bankadan gönderiyorum ama orayı açıklamaya borç yazıyorum. Ve siz de bu borcu tekrardan bana belli bir zaman sonra geri iade etseniz evet. ki ediyorsunuz bu güven esasına bina edilmiştir. Belli bir limitin aşağısında olduğu zaman bu pek kayda alınmıyor. Yani itibara alınmıyor. Hatta bildiğim kadarıyla 20 liralık bir rakamdan bahsediliyor. Ama bu bir kuvve olmaması değil. E, müsamahalı bakılıyor, önemsenmiyor. Ama belli bir limite ulaştığı zaman burada e, idarenin mekanizması e, deniyor ki sen bu kişiye borç verdin. Evet doğru verebilirsin. Ancak görüyoruz ki aynı miktarda geri aldın. Bu yasal değil. Ne yapman gerekirdi? Faiz alman gerekirdi. Ya ben almıyorum, ben inançlı bir insanım, ben bu tefeci de değilim, bu insana ben Allah rızası için borç verdim ve verdiğim borcu geri alıyorum. Yok öyle bir şansın yok. Sen o kişiden faiz alman gerekirdi, almadığından dolayı cezaya çarptırılacaksın ve bana bir ceza. Artı sen ne kadar zaman bu para onda kaldı, işte şu kadar ay onda kaldı. O dönem itibariyle bankaların işte ortalama bir faiz hesabı çıkartılır. Sen alsaydın şu kadar limit faiz almış olacaktın. Bunun aldın kabul ediyorum. Bunun da bu kadar vergisini vereceksin. Tabii e, bu e, muhasebede demeyelim de bu teftiş edenlere müfettiş deniyor. E, bazı müfettiş dostlarımız geldi. Böyle bir muamelede bulunduklarını ve bu konuda çok rahatsız olduklarını... Yani bunun caiz olmayan bir işlemin içinde olduğu ile alakalı fetva noktasında bizlerle istişare ettiler. Hatta bazı iş adamlarının ki kurumsal bir firma bu konuda ciddi rakamların verildiği yani ben borç göndermiştim kardeşimin firmasına. Ee, uzun zaman sonra bana geri geldi o borç ki paranın değer kaybı olmakla beraber ben ondan yine bir fark almamıştım. Çünkü Allah için borç vermiştim. Evet. Ama bu işte bu sisteme takıldığından dolayı hemen hemen paranın yarısı cezaydı, vergiydi, şuydu, buydu gibi ifadelerle benden geri alındı. Ortada ticari bir faaliyet olmadı halde. Şimdi... İslam fıkhına göre borç hakikaten çok önemli bir müessesedir. Harz-ı Hasen diye ifade edilir. Ve Kur'an-ı Kerim'de birçok ahkam defaatle ifade edilmediği halde borç defaatle ifade edilmiş ve Allah'a borç vermek olarak nitelendirilmiştir. Ki Enes bin Malik radıyallahu anh olsa gerek. onu rivayet ettiği bir hadis-i şerifte i̇bn Mace rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Miraç gecesinde cennetin kapısında yazan bir yazıdan bahsediyor. O yazıdaki ifade Allah rızası için verilen bir sadaka, nafile bir sadakanın on kat olarak geri döneceği, yani sevap olarak on hmm. sevap olarak geri döneceği, Allah rızası için verilen borcun ise on sekiz kat sevap olarak geri döneceği ifade ediyor. Yani bu şu demektir, Allah rızası için verilen nafile, ee, borç hasen, hmm. nafile sadakadan daha faziletlidir. Evet. Karşılıksız verilen sadakadan daha faziletlidir hasen. Hatta o ki bunun kutsallılığı bir borç vermede borç veren kimsenin hiçbir menfaat gözetmemesi esas kabul edilmiş. Eğer bir menfaat gözeterek, dünyevi bir menfaat gözeterek borç veriyorsa bu borç vermek faiz olarak nitelendirilmiştir. Küllü <gülüyor> kardınca renefem fuveribâ hadis şerif yani ne kadar muhaddisler bu hadis-i şerifin sıhati ile alakalı farklı ifadeleri olsa da fukaha bunu bir kural olarak kabul etmiş. Borç veren kimseye vermiş olduğu borçtan bir faidenin dönmesine faiz demiş ve bunun neticesinde süfteceden bahsetmişlerdir. Ki süftece İslam fıkında ben örneğin işte bir yere para göndereceğim, siz de oraya yere gidiyorsunuz, size emanet versem bu parayı işte oraya gittiğiniz zaman falanca ulaştırdın diye emanet sizin ihtiyarınız olmadan helak olsa herhangi bir ödeme sorununuz yoktur. Ama ben diyorum ki bu parayı size borç olarak veriyorum ama gayem karza hasen yapmak hmm. değil. Paranın yolda başına gelecek olan sıkıntılarından bir nevi emin olmak, sizin zimmetinize onu tahallük ettirmek, bunun süfteci olacağı, bunun mekro olacağı kitaplarımızda bizatı ifade edilmiştir. Hmm. Bu derece önemli bir müessesenin faiz ile irtibatlandırılması. Tamam e, devlet kendince faiz alabilir, verir, o kendi problemi. Ama iki Müslümanın arasındaki bu işte faizi icbar etmesi hakikaten kabul edilecek bir işlem değildir. Ve eminim ki e, Müslüman idarecilerimiz tarafından bu meselenin e, gerçek hakikati da bilinmiş değil. Yani belki bu birileri tarafından bilinse de veya tatbik noktasında tam bir tatbik belki yoktur. Ama e, gerçekten kalbinde iman olan İdarecilerimizin bundan haberdar olmadığı kanaatindeyiz. O yüzden e, sizin vesilenizdeki ki bizi şu anda seyredenler vardır. E, bunu bir kamuoyuna sunmak lazım. Bunu bir gündem yapmak lazım. Çünkü hakikaten bu büyük bir zulümdür. Hakikaten büyük bir münkerdir. Hmm. Yani İslam toplumunda olması olmaması gereken bir şeydir. Benim ikili ilişkimde niçin beni faize icbar ediyorsun? Ben Allah rızası için borç veriyorum. Ha, burada belki şöyle denilebilir. İşte burada bazı muafiyetler söz konusu olursa istismara seviyet verilebilir ticari ahlakta. Evet. İşte vergi kaçakçılığı şu bu. Bunun önlemleri başka şekilde alınabilir. Yani bu istismarın önüne geçmek harz-ı hasen müessesini külliyen ortadan kaldırmakla olmamalıdır. Hı hı. Çünkü bu dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de övülmüş, Allah'a borç vermek olarak nitelendirilmiş ki bahusus faizle mücadele edeceğiz. Ama diğer taraftan Müslümanların bankaya düşmemesi ve kendi aralarında bu dayanışmayı gerçekleşmesine imkan tanımayacağız. Aksine böyle bir şey yapan kişiye de faizi hmm. direteceğiz. Bu hakikaten kabul edilir bir şey değil. Burada bizi dinleyen kardeşlerimiz herkes kendi vusunca ulaşabildikleri yetkililere kime ulaşabiliyorlarsa bunu dillendirsinler. Hmm. Böyle bir yanlışın olduğu ifade edilsin. Bu gündem olsun ee, ki eminim ki bu konuda yetki sahibi olan kimselerin illaki bir değişiklik yapacağı kanaatindeyiz. Bu vesileyle de bunu paylaşmış oldum. Allah'ım tamam. razı olsun. Cümlemize aynı şey olacağım. Allah sen de razı olsun. Tamam, İnşallah biz. bu konuyla alakalı da en kısa zamanda e, gerekli işlemler de yapılır diye Yani şöyle ediyoruz. bireysel olarak malumunuz hani herkesin e, şahsi hesabıyla e, belli kurumlara yazı yazma imkanı vardır. Elhamdülillah hmm. bu çok güzel bir şey. Cimer diye tabir ettikleri evet. e, bir yazışma. Herkes kendi hesabıyla bu konuyu kendi ifadesiyle, kendi diliyle yani işte karpuzca Ahmet amca da yazsın, Bakkal Hasan amca da yazsın. Yani illaki edebi olmasına gerek yoktur. Herkes kendi ifadesiyle bunu bir dert edinirse ve bu dert edilmeyi de işte idare mekanizmasında olan kişilere ifade ederlerse inşallah bunun değişeceği kanaatindeyim. Veya bizim vusumuzda olan buydu biz bunu yaptık deriz bu konudaki mesuliyetimizi gidermiş oluruz. Bunu daha önceden de ifade etmiştim. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, Ramazan-ı Şerif ayında teravih namazı kılınır. Teravih namazında ki her yerde kılınır İslam aleminde teravih namazı. Sadece oralara mahsus değil tabii ki. Teravih namazı hatimle kılınır. Kadir gecesine gelindiğinde ise hatim bitmiş olur. Vitim namazında ise dua yapılır. kulutta Hı hı. E, kunutta tabi uzun bir dua, hem Hatim duası niteliğinde hem de Kunut duası uzun bir dua. Dua'nın son taraflarında e, şu ifadelere yer verilir: Allahumma hadi du'a ve minkel icab'e. Ya Rabbi bizden istediğin dua idi, bizim vusumuzda olan, bizim imkanımızda olan buydu. İşte duamız budur. Sıra sende, sende icabet et. Hı hı. Şimdi burada da biz vusumuzda olan bu münker, bunun gibi daha belki birçok münkerler olabilir ama en azından değiştirilebilecek bir münkerdir. Ee, yani kolaydır. Böyle bir münkeri dillendirelim ve bizim vusumuzda olanı masaya koyalım. Bu saatten sonra da bir şey olmasa en azından vebal bizden çıkmış olur. İnşallah bu konuda da e, kamuoyunu bilgilendirmiş olduk. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Ben çok dinleyeyim. teşekkür ediyoruz. E, kıymetli izleyenlerimiz e, hocam Zaten bilgileri sizlerle birlikte paylaşacağım. Özellikle bu ev ve arabayla alakalı, sistemle alakalı gerekli açıklamaları da yapmış oldu. Ve diğer konuyla alakalı da yine bunları da sizler de inşallah paylaşırsanız inşallah bu konuydu daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve bununla alakalı da güzel bir sistem bulunması noktasında da sizlerle bir fayda sağlamış olursunuz. Bu anlamda sizler yine sorularınızı bizlere ilmihaletlealegül.tv komitere adresinden gönderebilirsiniz ve ilmihal.com.tr adresinden yine daha önce yapmış olduğumuz bütün programlarımıza ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmekle ile hepiniz Mevla-i Martoğlu'nun efendim.